Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz geniş zamanın şartı. Geniş zaman eklerinden sonra sa, se şart eki gelmişse buna Geniş zamanın şartı denir. Örnek verecek olursak. Ben yavaş gidiyorum. Zira koşarsam düşeceğimden eminim. Bakkala perşembeye gidemezsem pazara oradayım demiş. Bu yaşta gurbeti çıkmışsın. Kendini toplamazsan sürünürsün. Beraberce bu ödevi yaparsak yüksek not alırız. Okumazsa adam olamaz dedi. İstanbul'a giderseniz Sultan Ahmet'i mutlaka ziyaret edin. Meyve yemezseniz sağlıklı beslenemezsiniz. Yağmurdan korktuğumu bilirsen, gözlerim aklına gelirse, elimden tut, yoksa düşeceğim. Şimdi yapacağımız konuşmayı geniş zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Doğacı Arkadaşlar Etrafımız hep bina yığını. Yeşillik alan yok denecek kadar az. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Fidan dikimi kampanyası gibi bir etkinlik düzenlersek çok iyi olur diye düşünüyorum. Bizim de dikili bir ağacımız olursa Tabiata karşı olan görevimizi bir nebze de olsa yerine getirmiş olmaz mıyız? Harika bir fikir bu Ayşe. Dünyanın yaşanmaz bir hal aldığını her geçen gün hissediyoruz. Bu durum karşısında sessiz kalamayız. Herkes bir fidan dikerse bu güzel ülkemiz daha ferah ve yaşanabilir olmaz mı? Eğer bu kampanyayı biz yapmazsak kim yapacak? Bu konuyu öğretmenlerimizle konuşursak bize yardımcı olurlar mı? Evet konuşmalıyız. Konuşmazsak kendi başımıza halledemeyiz. Biyoloji öğretmenimiz Zeynep Hanım bu konuya ilgi duyar. Bu konuyu onunla konuşursak ve bize yol gösterirse ne şekilde hareket edeceğimizi biliriz. Haklısın. Derste de bu konunun öneminden bahsediyordu. Kendisi de zaten temada görevliymiş. İyi günler hocam. Arkadaşımla beraber fidan dikme kampanyası düzenlemeyi düşündük. Eğer bu kampanyayı gerçekleştirirsek, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmış olacağız. Evet çocuklar, çok iyi düşünmüşsünüz. Her geçen gün yeşil alanlarımız yok oluyor. Bu konuya duyarsız kalmazsak, fidan dikersek, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Eğer bize yol gösterirseniz ve bu kampanyayı diğer arkadaşlarımızla beraber yürütürsek, başarılı oluruz. Bu konuda bize yardımcı olacak kurum temadır. Temaya gider, oradaki yetkililerle konuşursanız onlar size yardımcı olur. İyi günler. Biz Kurtuluş Lisesi'nden geliyoruz. Biz yaşanabilir bir dünya için çevremizi ağaçlandırmayı istiyoruz. Öğretmenimiz, temaya giderseniz bu konuda onlar size seve seve yardımcı olur dedi. Buraya gelmekle çok iyi yaptınız arkadaşlar. Biz her yıl sizin gibi gönüllü arkadaşlar sayesinde fidan dikiyoruz. Siz de katılırsanız bizi sevindirirsiniz. Gelecek kuşaklar size minnettar kalır. Arkadaşlarımızın bilinçlenmesi açısından okulumuza gelip bu konuyla ilgili konuşma yaparsanız bizler daha etkili olacağımızı düşünüyoruz. Biz zaten okullara gidip öğrenci arkadaşlarımıza doğanın korunup güzelleştirilmesi ile ilgili konferanslar veriyoruz. Müdürünüzle konuşursanız onlar da izin verirlerse biz de seve seve okunuza gelip kısa bir konuşma yaparız. Çok teşekkür ederiz efendim. Hemen gidip okul müdürümüzle konuşacağız. İyi günler. İyi günler, teşekkür ederiz. Güle güle arkadaşlar, güle güle. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki geniş zamanın şartının kullanıldığı cümleleri tekrar edelim. Fidan dikimi kampanyası gibi bir etkinlik düzenlersek çok iyi olur. Bizim de dikili bir ağacımız olursa, tabiata karşı olan görevimizi bir nebze de olsa yerine getirmiş olmaz mıyız? Herkes bir fidan dikerse, bu güzel ülkemiz daha ferah ve yaşanabilir olmaz mı? Eğer bu kampanyayı biz yapmazsak kim yapacak? Bu konuyu öğretmenlerimizle konuşursak bize yardımcı olur. Konuşmazsak kendi başımıza halledemeyiz. Bu konuyu onunla konuşursak ve bize yol gösterirse ne şekilde hareket edeceğimizi biliriz. Eğer bu kampanyayı gerçekleştirirsek, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmış olacağız. Bu konuya duyarsız kalmazsak, fidan dikersek, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Eğer bize yol gösterirseniz ve bu kampanyayı diğer arkadaşlarımızla beraber yürütürsek başarılı oluruz. Temaya gider, oradaki yetkililerle konuşursanız onlar size yardımcı olur. Öğretmenimiz, temaya giderseniz... Bu konuda onlar size seve seve yardımcı olur dedi. Biz her yıl sizin gibi gönüllü arkadaşlar sayesinde filan dikiyoruz. Siz de katılırsanız bizi sevindirirsiniz. Arkadaşlarımızın bilinçlenmesi açısından okulumuza gelip bu konuyla ilgili konuşma yaparsanız daha etkili olacağımıza inanıyoruz. Müdürünüzle konuşursanız onlar da izin verirlerse biz de seve seve okulumuza gelip kısa bir konuşma yaparız. Şimdi de okuyacağımız masalı geniş zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Güzel Kız Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... Develer tellal iken, pireler berber iken, uzak ülkelerin birinde padişahın çok mu çok güzel bir kızı varmış. Ay parçası gibiymiş. Kim onu görürse düşüp bayılırmış. Sonra işi gücü bırakıp deli divane dolaşırmış. Padişah bu duruma dertleniyormuş. Çünkü ülkesinin işleri aksarsa, kimse işiyle gücüyle uğraşmazsa ülkesi yıkılırmış. Buna çare olarak padişah, kızını Kuş uçmaz, kervan geçmez, ıssız mı ıssız bir dağın tepesine bırakmış. Gel zaman git zaman, kız dağda yaşamaya alışmış. Hayvanlarla arkadaş olmuş. 40 yıl ömrünü dağda geçirmiş. Günlerden bir gün demiş ki, acaba padişah babamın yanına gidersem beni kabul eder mi? Ülkesinden geçerken halk bu kızı tanımasa da onun padişah kızı olduğunu düşünmüş. Padişah ve veziri, onu görünce sevinse de sevinçleri pek kısa sürmüş. Padişah ve vezir onu tekrar dağa göndermişler. Vezirin niyeti kötüymüş. O, kızı kimse görmesin, kızın da gönlü kimseye kaymasın diye dağa göndermiş. Padişah ölünce vezir tahta çıkmış. İlk iş olarak padişahın kızını dağdan alıp sarayına getirmiş. Kızı kimseler görmesin diye zindana atmış. Orada evlenmişler. Kız günlerce ağlamış. Hep şöyle dermiş. Ey zindan, kapını açarsan ben de özgürlüğüme kavuşursam seni annene götüreceğim. Çok uzun zaman önce zindan zindan değilken canlı kanlı bir çocukmuş. Bir gün annesine karşı gelince çocuk taş olmuş. Onu zindan duvarında kullanmışlar. Bir zaman sonra zindan kapısını açmış, kız özgürlüğüne kavuşmuş. Demiş ki, madem ben ülkemde rahat değilim, dağa giderim, Oradaki hayvan arkadaşlarımla vakit geçirirsem mutlu olurum. Vezir karısını zindanda bulamayınca çok ağlamış ve verem olup ölmüş. Zindan delikanlı haline gelip anasına kavuşmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri benim başıma, biri yazanın başına, biri de dinleyenin başına. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz geniş zamanın şartıydı. Geniş zaman eklerinden sonra s -sa şart eki gelmişse buna geniş zamanın şartı denir. Örneklerimizi tekrar ederek bugünkü programımızı bitirelim istiyoruz. Ben yavaş gidiyorum. Zira koşarsam düşeceğimden eminim. Bakkala, perşembeye gidemezsem pazara oradayım demiş. Bu yaşta gurbeti çıkmışsın. Kendini toplamazsan sürünürsün.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 Türkçe öğreniyorum.